Birem'in gündemi programından daha merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün yayın konuklarımız bir ay önce de yine konuklarımız olan Sputnik grevçileri. Sputnik, Rusya Devleti destekli bir haber yayıncısı ve Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da ofisleri bulunuyor. Bu ofislerde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri patronla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu 24 Temmuz'da grev kararı almışlardı. Grevlerinin 108. gününde konuklarım sendika temsilcisi Necdet Eksilmez ve Ali Isiyel yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz önce sizi kısaca e, tanıyalım dinleyicilerimizle. E, kaç yıldır medya sektöründe çalışıyorsunuz? Sputnik'te hangi görevlerde e, yer aldınız? Evet, dilersen Necdet seninle başlayalım. E, Ali senle devam ederiz. Söz de Necdet. Bütün dinleyicilerimize tekrardan merhaba diyorum. E, ben Necdet Eksilmez. Sputnik'te teknik yönetmen olarak çalışıyordum. Yaklaşık 12 yıldır. Sputnik bünyesinde kuruluş aşamasından beri bu kurumda çalışıyorum. Onun öncesinde de yine ulusal medya kurumlarında çalıştım. Yine daha öncesinde de üniversiteden mezun olduktan sonra gazetecilik alanında faaliyet gösterdim, gazete çıkardım, gelen yayın yönetmenliği yaptım. Yine üniversite dönemlerinde üniversite bünyesinde çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 20 yıla aşkın bir süredir bu sektörde çalışıyorum. Evet Ali. E, merhabalar herkese tekrardan. E, öncelikle bize bugüne kadar destek veren herkesi e, bir selamlayarak başlamak istedim. E, ben de 6 yıldır meslekteyim, sektördeyim. E, daha önce Halk TV'de çalışmıştım e, uzun bir süre, en uzun çalıştığım yani Halk TV'ydi. Ondan sonra e, ABC gazetesinde çalıştım bir süre. Medyablog diye kendi bir arkadaşımın oluşturduğu bir internet sitesi vardı. Onu onunla beraber bir süre yaptık. Aslında daha çok internet gazetecisiydim. Fakat Sputnik'e girdikten sonra Sputnik'e bir program editörü olarak girdim radyoya. Radyoda program editörü olarak çalışıyordum. Ocak ayında başlamıştım işe. 8 ayın sonunda da işten çıkarıldık bu süreçte. Aslında benim Sputnik maceram biraz daha kısa sürdü Necdet abi. En azarın. Sizi böyle e, biraz kısaca tanıdıktan sonra e, bundan önceki programda aslında e, neden greve çıktığınız ve e, süreci konuşmuştuk. Ama belki ilk defa bizi dinleyecekler için tekrarlamanızı e, Necdet e, rica edeceğim. Yani greve süre, süreciniz nasıl başladı Sputnik'te? Ne zaman sendikaya, Türkiye Sendikası'na e, üye oldunuz? Biraz süreçten bahsedersen. Tabii memnuniyetle hem öncesinde de seçkin e, açık radyo dinleyicilerine de Sputnik'i de bir anlatmak istiyorum çok kısaca. Sputnik bildiğiniz gibi bilmeyenler için de bir Rusya resmi devlet kurumu. Türkiye'de daha önce çeşitli e, yasal alanlarda kiralık olarak bazı medya kuruluşları aracılığıyla faaliyet gösteriyordu. E, yaklaşık 7 yıl önce de resmi temsilcilik açarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı. Ben bu kurumda 12 yıldır çalışıyorum ve 12 yılın sonunda uzun tecrübelerimiz, oradaki iş imkanlarına olan hakimiyetimiz, yıllardan beri arkadaşlarımız olduğumuz ilişkilerle birlikte orada kurumun geldiği noktayı toparlamak, düzenlemek, daha iyi getirmek için yaptığımız çabalar artık sonuç vermiyordu ve bunu bir daha kurumsal bir mücadeleyle yapmaya çalıştık. Hem eskiden olan arkadaşlarımız hem yeni katılan arkadaşlarımız da. Yıllardan beri Türkiye'de devam eden medya sektöründeki bu çürümüşlüğe bir dur demek, buradan bir başlangıç yapmak, diğer kurumlarda olan çalışmalara destek vermek amacıyla ee, burada şartlar çok kötüydü uzun zamandan beri hem ekonomik şartlar hem özlük hakları açısından. Buna arkadaşlarımıza anlattığımız zaman böyle bir sendikalaşma süreciyle bunun üstesinden gelebiliriz dediğimiz zaman tüm arkadaşlarımız çok hızlıca bir reaksiyon gösterdi ve hızlıca bir e, örgütlenme geçtik. Örgütlendik orada. Biliyorsunuz, bilmeyenler için de anlatalım. Bakanlığa bir yetki başvurusunda bulunuyorsunuz. Bakanlık size bir yetki veriyor. Bu yetkiyi almanız için de çalışanlar arasında belli bir sayıya ulaşmanız gerekiyor. Bunu kafanıza göre yapamıyorsunuz. Bakanlıktan yetki alındıktan sonra da yasal süreç devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor. Önce sendika yasal bir mektupla işverene bizim daha önce hazırladığımız taslak metni sunuyor. Biz size geleceğiz. Bu taslaklar üzerinde bir müzakere yapmak istiyoruz şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Bu çağrıya işveren olumlu karşılık verdi. Herhangi bir itirazda bulunmadı ve yasal süre içerisinde toplu sözleşme görüşmelerine başlayacağını ifade etti ve başladı da. Yaklaşık iki ay süren bir toplu sözleşme görüşmeleri var. Orada görüşmeler tamamlandı. Ardından yine yasal süreç olarak ara görüşmeleri var. Ara görüşmelerinde de bir çıkmaz ortaya çıktığı için bunun akabinde de zaten elimize tek seçenek olarak greve çıkmak kalıyordu ve biz de bu iradeyi ortaya koyarak greve çıktık. Yani başından sonuna kadar geldiği zaman, baktığımız zaman bu sürece tamamen yasal, tamamen bakanlık gözetiminde bütün e, davranışlar prosedüre uygun olarak devam etti ve ardından işveren bizi hukuksuz bir şekilde işten çıkardı. Bunun detaylarını da birazdan konuşuruz Ben dersem. Ali burada eklemek istediğin süreçle ilgili farklı bir nokta var mı? Ya aslında e, süreci çok güzel aslında Necdet abi özetledi. Hem o sürece daha hakim ben örgütlenmenin başladığı sırada henüz daha Sputnik Türkiye'nin bir çalışanı değildim. E, aslında en sonda katılanlardan biriyim ben e, işe geç girdiğim için. Ee, ama yani süreç aşağı yukarı benim en azından son 8 ayda e, tanık olduklarımda ekleyebileceğim tek şey Necdet abiye anlattıklarından yola çıkan ve benim de gördüğüm yorumum olacak bu. Biz her adımımızda iyi niyet gösterdik aslında. Yani e, ne görüşmeler sırasında herhangi bir şekilde kurumu yıpratıcı bir pozisyon tavır takıldık. Çünkü hani burası bir işte e, bir tekstil atölyesi değil burası bir basın kuruluşu ve e, dolayısıyla buradaki işleyişin devam etmesi sadece bizim e, emeğimiz... İçin değil aynı zamanda halkın haber alma hakkı için de çok önemli. Burası bir yani insanlar genelde medya kuruluşlarını diğer iş yerleri gibi düşünüyorlar dışarıdan baktıklarında. Fakat aslında hani bir de işin böyle bir boyutu var ki zaten bizim verdiğimiz bu 108 gündür verdiğimiz mücadelenin en önemli ayaklarından biri de bu ifade özgürlüğünü koruma çabamızdı bizim. Çünkü biz Sputnik uluslararası bir ajans. Rus devletine bağlı fakat şöyle de bir durumu vardı. İmkanlarının fazla olduğu ve bu imkanlarla özgürce yayın yapabildiğimiz bir alandı bizim için. Gazeteciler için bizim için böyle bir değeri vardı buranın. Fakat geldiğimiz noktada artık bu iş yapılamaz hale geldi Necdet abinin de bahsettiği gibi. Ve bunun sonucunda biz iyi niyetli bir biçimde bu süreci yürütmemize ve Arada yaşanan ihtilaflara rağmen e, uğradığımız tehditlere, baskılara, mobbinglere, istifaya zorlanmamıza rağmen bir gün bile işlerimizi aksatmadan hep işlerimizin başında hatta daha da iyi yapmaya gayret ederek bu süreçte ki hani e, laf söz olmasın diye için de söylüyorum. Laf söz olmasın diye hep böyle iyi niyetle biz adımlar attık. E, hatta e, 24 Temmuz'da grevi ilanımızı astıktan sonra greve çıkmayı beklememizin bu süreyi uzatmamızın da sebebi bir iyi niyet göstergesiydi. Biz aslında Sputnik yönetimini masaya davet ettik. E, bu greve çıkmayarak, bekleterek ilanı astıktan sonra. Fakat e, işte 17 Ağustos sabahında hepimiz e, toplanıp bir şekilde işten çıkarıldık. İşten çıkarılanların tamamı da sendikalıydı tabii. Hani bunu da belki tekrar altını çizmek gerekiyor. Çünkü e, işverenin bahanesi küçülmeye gittikleri yönündeydi. Fakat hani bunun böyle olmadığını da biz zaten o süreçte de gördük. Parayla ilgili bir dertlerinin olmadığını e, Sputnik işverenin. Çünkü yeni Boston'dan Süzel Plaza'ya taşındık 100 bin liralık kira oldu 600 bin lira yani bir anda altı katına çıkan bir kira durumu var biz işten çıkarıldık yerimize dışarıdan kaçak işçileri aldılar grev kırıcıları olarak ve yani bunun sonucunda biz böyle bir maddi bir sorundan dolayı yetersizlikten dolayı değil Tam aksine bizim sendikalaştığımız için, haklarımızı aradığımız için işten kovulduğumuzu anladık. Yani bizim iyi niyetimiz burada Sputnik yönetimi tarafından suistimal edildi. ne yaparken de tabii Necdet abinin belirttiği gibi anayasayı çiğnerek yaptılar. Asıl bence önemli olan nokta da burası. Ee, geçen programda da bu soruyu sormuştum. Belki bu geçen sürede bu konu hakkında belki bir bilgi edinmişsinizdir diye. Ee, Rusya e, dünyanın diğer yani e, yerlerinde konumlandığı e, ülkelerde sendikalı olan e, gazeteciler var mı? Yoksa e, Rusya için, Sputnik için e, Türkiye'de grev bir ilk mi? Sendikalı e, gazetecilerin e, çalışıyor olması bir ilk mi? E, bu yüzden mi panikledi diyelim e, Rusya ya da bunun önünü kesmek istiyor. Bu anayasal hakkın önünü kesmek istiyor. Evet yorumlarınız nelerdir? Ben başlayayım isterseniz. Şöyle e, Rusya diğer Avrupa ülkeleri Türkiye gibi tabii bildiğiniz gibi çok açık bir ülke değil. Kendi işlerinde kendi iç hukuklarıyla kendi iç itaatlarıyla dünyadan farklı bir sistemle ilerliyorlar. Kimi zaman demokratik, kim zaman antidemokratik uygulamalarla e, dünyada medya sektöründe bunları duyuyoruz. E, Sputnik durumu olarak da Rusya'da bildiğimiz kadarıyla gazeteci arkadaşlarımızdan, sendikamızdaki yöneticilerden ve iletişimcilerden aldığımız bilgiye göre Rusya'da sendikalaşma aslında e, ülke olarak bir temsiliyet gösterse bile Türkiye'deki kadar bile değil. Daha çok devlete bağlı. Salı sendika dediğimiz sistem tarafından işletilen kurumlar olarak bize geliyor bu bilgiler. Bu anlamda aslında bizim de tam bahsetti, bahsedeceğimiz şey şu olabilir. Rusya buradaki bir sendikal başarıyı kendi ülkelerinde de yaygınlaşması veya Avrupa ülkelerindeki şubelerinde yaygınlaşması korkusuyla da burayı sert bir biçimde sindirmeye çalışıyor olabilir. Bu bir bizim gözlemi biz tabii bununla ilgili çok net yasal bir bilgi yok elimizde ama tabii ki hep beraber sizin de gözlemleriniz, de gözlemleriyle ve bütün arkadaşlarımızın gözlemiyle biz bunu da yorumluyoruz. Sahada bunu konuşurken çünkü buradaki bir başarı doğal olarak bir sıçrama yapacaktı. Bir eee çığ etkisi diyoruz buna. etkisi yapacaktı ve neden biz de sendikalaşmıyoruz sorusunu getirecekti. Bunun önüne almak için de böyle katı bir politika izliyor olabilirler. Ama biz bunlardan bağımsız olarak biz kendi hukukumuzu, kendi haklılığımızı konuşuyoruz ve 108 günün ardından konuşacağımız şey artık biraz da bu yasal süreçler nasıl gelildiğinden öte, burada kimlerin ne tutum takındığı, hangi duruşu sergilediği aslında biraz da bunlara bakmak lazım. Çünkü sözüm noktasına geldiğimiz zaman biraz geçmişi geride bırakarak artık önümüze bakmak gerekiyor ve anı konuşmak gerekiyor. Bugün konuşulması gereken şey bunu neden çözemiyoruz? Bunun çözümü için neler yapabiliriz ve bunun çözümünde kimler estet olarak karşımıza çıkıyor, kimler görevini yeterince yerine getiremiyor, kimler bizim yanımızda, kimler hangi duruşlara giriyor. Bunları daha net irdelememiz gerekiyor. Ali burada eklemek istediğin bir nokta var mı? Ee, burada da işte biz daha önce duyduğumuz kadarıyla Rusya'da bir örgütlenme çabası olmuş Rusya'daki sendikanın Sputnik ofisinde. Fakat bunun önü kesilmiş yani burada da örgütlenme sağlanamamış. Şimdi Sputnik aslında Rusya için Anadolu Ajansı yani Türkiye'deki Anadolu Ajansı neyse Rusya için de Sputnik Haber Ajansı aynı konumda devletin haber ajansı durumunda. Düşünün ki siz bir Anadolu Ajansı çalışanısınız Türkiye'de sendikalı olmanız engelleniyor ama başka bir ülkedeki bir Anadolu Ajansı çalışanı başka bir ülkenin vatandaşı ama oradaki ofiste çalışan bir Anadolu Ajansı çalışanı sendikalı olup sendikalı e, biçimde toplu iş sözleşmesini imzalayarak yanaklarını alıyor ve sizde tabii ki doğal olarak benim vatandaş olduğum ülkenin resmi haber ajansında neden sendikalı değilken oradaki meslektaşlarım olabiliyor yani onlar olabiliyorken ben niye olamıyorum bu sormalarını da engellemek için bizim sendikal mücadelemizin önü kesilmek istendi. E tabi sadece bununla da sınırlı değil. Burada şöyle bir algı da var aslında medya kuruluşlarında aslında basında hep böyle hani muhalif görünenlerin ...biraz daha e, muhalif derken hani solcu sosyalist e, muhalefetten bahsediyorum. E, sol sosyalist muhalefette görünenlerin bile sendikaya karşı çıkmasının sebebi... ...sendika girerse yayın politikasına müdahale edecekmiş gibi algılanıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Biz tam da tersine yayın politikasına müdahale edilmesinin önüne geçmesinin e, geçilmesinin... ...bir e, önleyicisi olarak görüyoruz sendika hakları. Anayasada da zaten çok e, açık bir biçimde tanımlanmış bir anayasa, şey, sendika e, hak, haklar ve e, görevler çerçevesi var. Biz sadece bu çerçeve içerisinde anayasal hakkımızı kullanıp orada örgütlenmek istedik ve sizin de belirttiğiniz gibi Dışarıdaki diğer spotnik çalışanlarının örnek olması istenmedi bu durumu tabii ki. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Toplumsal biraz önce aslında Necdet dedin ya artık biraz şey değil. Şu andaki güncel ve bundan sonra önümüze bakmamız gerekiyor çözüm üretilmesi noktasında. Toplumsal destek aslında görebildiğim kadarıyla hem de sosyalistlerden, e, sivil toplum kuruluşlarından destek geliyor. Ama daha fazla desteği nasıl e, sağlanır, e, o konuda neler söyleyebilirsiniz, yorumlarınız nelerdir? Bu konuyu samimiyetle konuşmamız gerekiyor. Hem dramatize etmeden, realist bir şekilde ve Türkiye gerçeklerini de konuşarak biraz irdelemek gerekiyor. Belki biraz şapkayı böyle çıkartıp önümüze koyarak düşünmemiz gerekiyor. Şöyle bir algı var, çok kısaca anlatmak istiyorum, üzerinde çok uzun uzun konuşabiliriz ama Türkiye'de direnmek, mücadele etmek bir sıradan davranış haline geldi ne yazık ki. Hangi konu olursa olsun, bazen bir sanatçı eylemi, bazen bir gazetecinin direnişi, bazen bir gazetecinin gözaltına alınması, bazen bir milletvekiliğinin tutuklanması, meclis tartışmalar içerisinde anayasanın çiğneniyor olması, işte bu tartışmalar derken Türkiye'de ne yazık ki hukukun, Gerçek anlamda nereye oturduğu konusundaki bilmece bizim mücadelemizi de yansıyor. Bunu bir bütün olarak ele aldığımız zaman bizim mücadelemizde sanki bunun içerisindeki bir sıradan davranış gibi görünüyor. Oysa bunu buradan çıkarmak tek başına ele almak gerekiyor. Yani bizim mücadelemizdeki bu, bu duruşa gerçek realist tepki veremeyen insanlar, çünkü diğer olaylara da tepki vermek zorunda kalacak. Bu bir zincirleme şeklinde bir susmaya dönüşüyor. Mesela örneğin kendi realitimizden bakalım, kendi gerçekliğimizden bakalım. Bugün hala bizim bu hukuki mücadelemizde yanımızda olmayan yöneticiler bizi yok sayarak ayaklarına devam ediyorlar ve hemen ardından da Türkiye'deki hak mücadelesiyle anayasa tartışmalarıyla ilgili kelam etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani biz tam orada kurumun önünde bir anayasal mücadele, hukuki bir mücadele veriyoruz. Onlarla zaman zaman yıllarca yan yana çalıştık. bizi sessiz sessiz izliyorlar. Bize tepki veremiyorlar. Bizim yanımızda olamıyorlar ama camlarını kapatıyorlar. O e, izole odalarda, o yayın odalarında sanki biz orada değilmişiz gibi, sanki biz dünyada, Türkiye'de yaşamıyormuşuz gibi başka konular hakkında anayasal mücadeleden yok sendik haklarından bahsediyorlar. Bir kere bu ikiyüzlüğü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz oradayız. Biz orada alanda duruyoruz. Önce bizi konuşmaları gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de hemen kısaca özetleyeceğim. Bütün gazeteci yöneticiler bu tabiri ilk kez kullanacağım. E, kimseyi içeriye atmamıştır. tutlamamıştır. Bütün bu mücadelelerin içerisinde rahatlıkla yer alabiliyorlar. Çünkü hukuku tarafında yoklar. Ama geçmişlerinde de mutlaka hepsi bir gazeteci işten attığı için veya ileride atacağı için ve bu ilişkilerin içerisinde yer aldığı için bu duruşa ses çıkaramıyorlar. Çünkü burada bir duruş sergilediği zaman diğer tarafında diyecekler ki sen, sen de burada bunu yapmıştın derken böyle bir ağ var. Herkesi bir susmaya bu. Aslında cesaretle geçmişe bakmadan bugün ne yaptığımız önemli. Bugün diyeceksiniz ki burada bir hukuksuzluk var. Bu yanlıştır. Çünkü 2-3 kişiden bahsetmiyoruz. 24 kişi Türkiye'de bir araya gelip bir irade ortaya koyduğu için işten atıldı. Bunun adına sendika değil, bunun altına parti değil, kulüp değil, işte bir dernek değil, işte bir birleşme değil ya da bir işte e, koalisyon değil. Ne dersiniz deyin adına. 24 kişi bir irade ortaya koymuş ve biz sizinle bir şey konuşmak istiyoruz demiş. Siz de bunun karşısında hayır ben sizi tanımıyorum, biz sizinle deraya gelemezsiniz, ben de sizi işten atıyorum diyorsunuz. Bu başlı başına bu durumun konuşulması gerekiyor. Elbette ki insanlar işten atılabilirler, zaman zaman anlaşmazlık olabilir. Bütün kurumlarda ömür boyu çalışacaksınız diye bir şey yok. Ama burada insanların gözlerini kapatarak 3 maymun oylaması çok çirkin. Tabii bunları söylerken destek almıyoruz anlamına gelmiyor. Türkiye'nin birçok kesiminden, birçok gazeteciden desteği alıyoruz. Ama yeterli bir boyutta mı? Demek ki bu iş çözülmüyorsa yeterli boyutta değil. Sesimizi daha yüksek çıkarmamız gerekiyor. Bir de sizin tabii görevinizin önemli bir... yani Bütün görevler tabii ki çok önemlidir Türkiye özelinde konuştuğumuzda ama medya sektöründe... 2009 ATV ve sabah grevinden sonra Türkiye'de bir e, yani 80 darbesi sonrası ikinci medya grevi olması açısından da e, bir e, önem ve değer atfedilmesi gerekiyor burada ki e, medya sektörünün ve gazetecilerin e, ülkedeki durumları malumken e, Ali e, son 5 dakikaya gilerken yavaş yavaş e, senin bu konuda eklemek istediklerin ya da yorumların nelerdir? Yani aslında biz en başından beri şunu gördük. E, tam da bu destek meselesini ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü yani biz de aslında süreç içerisinde öğrendik. Bizim için de çok yeni bir şeydi. Yıllarca e, işte sendika haberleri, grev haberleri vesaire bunlarla ilgili çok ilgilendik, insanları yayına aldık, bunların haberlerini yaptık vesaire ama ilk defa biz böyle bir şey yaşadık ve aslında bu noktada desteğin ne kadar önemli olduğunu, yani o verdiğiniz mücadelenin ne kadar toplumsallaşabildiği e, ölçüde size geri dönüşü olduğunu gördük. Yani siz istediğiniz kadar güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde direnin, istediğiniz kadar yaygara kopartın kendi içinizde. Eğer verdiğiniz mücadeleyi toplumsallaştıramıyorsanız bunun sonucunda bir karşılık almanız çok zorlaşıyor. Hele ki bu basın gibi, medya gibi tamamen aslında kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bir süreç olduğu zaman kapı kapı gezerek belki de hani gerekirse bunu hani bir tabir olarak söylüyorum gerekirse kapı kapı gezerek insanlara ne için mücadele verdiğini çok iyi bir şekilde anlatman gerekiyor. Biz bunu 100. günümüzden önce bir bir haftalık ziyaretlerimiz oldu. Hem bize daha önce destek veren siyasi partileri, hem basın kuruluşlarını, hem sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik birçoğunu gücümüz yetince hani gidebildi gidebildiğimiz kadarını. Ve burada bize verilen desteğin ondan sonra bizim mücadelemizin bir aslında daha ileriye taşınması bize burada ne kadar toplumsallaştırmanın direnişleri önemli olduğunu gösterdi. Bugün işte iki hafta önce Necdet abi bizim iş temsilcimiz olarak ilk duruşma onun duruşmasıydı ve o duruşmada ilk celsede daha ilk duruşmada karar çıktı. İşe iade kararı çıktı. İstinafa taşıyacaklardır bunu muhakkak ama siz de takdir edersiniz ki iş mahkemesinde Türkiye'de ilk celsede karar çıkması çok da alışılagelmiş bir şey değil. Yani çok kaba tabirle mahkeme başkanı benim ömrime niye getirdiniz bu davayı demiş yani oluyor. Dolayısıyla yani bizim burada aldığımız en büyük en önemli ders ve bir mücadele verecekseniz onu toplumsallaştırabildiğiniz ölçüde başarılı olabiliyorsunuz. Mecdet buradan devam etmek istersen. Ya. Benim devam etmek istediğim noktada bu direnişlerin toplumsallaşması Ali'nin de söylediği gibi mesela bu günlerde neyi konuşuyoruz? Urfa'yı konuşuyoruz. Urfa'da bir tek sendikasına üye olan işçiler başka sendikaya üye olmakla zorlanıyor. Kamu kurulu kamu güçleri tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Her yerde bir direniş konuşuyoruz. Her yerde Türkiye'nin her konu, her noktasında bizim de başlayan ya bizimden önce de vardı. Bizimle devam eden ve Urfa'da olacak, yarın öbür gün Diyarbakır'da olacak, yarın öbür gün başka bir yerde olacak. Bu dirençler bitmeyecek. Ne biz ilkiz ne sonuz. Ama biz Ali'nin de söylediği gibi sektör olarak sizin de bahsettiğiniz gibi sektör olarak pek karşılaşmayan, karşılaşılmayan bir durum olarak gazetecilerin görevi ilgi çekiyor, konuşuluyor. Bu ayna olması açısından çok önemli. Bunu da çok iyi değerlendirmesi gerekiyor ve bunu bir fırsata dönüştürmesi gerekiyor. Onun için bütün işçi arkadaşlar bizim bize daha çok önem veriyor, bizim yanımızda olmaya çalışıyorlar. Çünkü kendileri bir şekilde medyaya çıkamıyorlar. Medya mensubu insanların bile medyada yer alamadığı bir dönemde başka sektörlerdeki iş, insanların iş mücadelelerinde medyada yer alamamasını artık insanlar anlayabiliyorlar. Zor bir süreç, insanlar bu alanlara girmiyorlar, dokunamıyorlar, çekiniyorlar ama bu yavaş yavaş yıkılacak, bu bir anda olmayacak, bir günde değiştiremeyeceğiz ama Basamak basamak, mücadele mücadeleye giderek bu alanlara biraz daha iyi hale getirmeye çalışacağız birlikte. Evet, son dakikamıza girerken sizi desteklemek isteyen dinleyicilerimiz sosyal medya hesaplarınızdan sizi izleyebilirler. Değil mi sosyal medyadasınız? Bir isim var mı Sputnik Grev'de çünkü var mı farklı bir şey? Bir Grav TV diye bir hesabımız var Grev TV ismiyle kurduğumuz. Ee, aslında ilk başta buradan biz yayın yapıyorduk. Ee, öyle başlamıştık üretimden gelen gecikimizi kullanalım diye. Fakat e, süreçlerle burası daha çok bizim duyurularımızı yaptığımız bir alan haline geldi. Hı hı. Oradan ve, takip edebilirler. Evet İstanbul'da da Süzer Plaza'nın önünde yani Gümüş Suyu'nda mevki olarak da e, her gün aslında grev çadırınız var. Ve siz oradasınız belirli saatler arasında. Sizi desteklemek isteyen dinleyicilerimiz olursa sizi ziyaret edebilirler. Belki sizin çayınızı içebilirler bu soğuk havalarda. Size de çok güç, kuvvet e, diliyorum. Ve diğer bütün grevdeki arkadaşlara tabii ki. E, son bir kelimeniz varsa, çünkü zamanımızı doldurduk, var mıdır? Çok teşekkür ediyoruz bizi ihmal etmiyorsunuz. Sık sık yayına alıyorsunuz, sesimizi duyuruyorsunuz. Biz de bütün arkadaşlarımız adına temsilci olarak yayınlara katılıyoruz ve onların selamını iletiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi unutmasınlar. Alana giremeseler bile bir sosyal medya paylaşımıyla, bir iletiyle bizim yanımızda olduğumuzu ifade edebilirler. Bizim hashtag'lerimiz var, etiketlerimiz var. Onları kullanarak sosyal medyadan bizi destekleyebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ali. Ee, ben ha. de çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, hem buradan bizi dinleyen ve destek veren herkese bir kere daha teşekkür ederim. Hem dünyanın dört bir yanında direnen emekçilere selam göndermek isterim hem de Filistin halkını yalnız bırakmayalım. Son olarak da onu söylemek isterim. Teşekkürler. Yayına katıldığınız için biz de Açık Radyo olaraktan sizi konuk etmekten ve grevinize desteklemeye devam edeceğiz. İlerleyen günlerde de umarım en kısa sürede grev dilediğiniz gibi sonuçlanır. Ve bir başka emeğin gündeminde görüşene kadar hoşçakalın.